Geçen hafta, Lokman, Geçen hafta Lokman Suresi 15. ayetler kalmıştı. Bu hafta bunu inşallah bitiririz. 15'te bak kaldık ama ben gene fakir 13. ayetten, 12. ayetten başlıyoruz. Mevzu oradan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ant olsun ki, Allah yemin ediyor, yemin Allah yemin edemeyiz seni inandırmak için, Allah yemin ediyor. Ant olsun ki biz Lokman'a, çünkü Lokman bir peygamberdir veyahut da de belli değil. Bir peygamber de e, olabilir, üst seviyede bir insanda olabilir. Peygamberlik katiydi, bunun gibi birkaç tane daha var peygamberliklere kat'i değil. Kimisi peygamberdir diyor, kimisi de peygamber değildir diyor. Doğrusu o bilir. Ant olsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret şükret diyerek hik hik hikmet verdik. Dedi. Hik hik hik hikmet dedi, ilim, ilfan verdik. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükreder. Demek ki şükretmemizin birimizde faydası yok. Kendine var. Faydası sana, zarar da sana. Hani her koyun kendi bacağını astırır diye söz böyle atasözü. Öyle şükrederse kendi faydası edersin. Başkası için fayda olmaz. Hatta şu da var. Şuna Allah'a en güzel dua ee, doğal sahibi tarafından yapılan doğadır. Çünkü onun iki yanmıştır. En zor doğayı o yapar. Tabi ağzı doğal bir kimsenin de doğa etmesi faydalı da en zor doğayı kendi, kendi doğasıdır. Kim de nankörlük e, ederse hiç şüphe yok ki Allah Gani'dir. Gani Allah'ın sıfatlarındandır zenginlik. Hiç son bir zenginlik. Zenginlik müstahilidir. Kötü isimlerden, atlardan, fiillerden müstahilidir, münezzehdir. Her hamde o layıktır, hamd. Şükre de layıktır, hamde de layıktır. Biliyorsun, birkaç defa bu anda söyledik. Şükür Allah'ın biz doğmadan evvel bize verdiği nimetler, çok şükür gözümüz görüyor, ayağımız bile kev topar değiliz, e, aklımın fikrimiz var. Bunlara şükredeceğiz. ham etmek de doğduktan sonra bize verdiği nimetlere hamd et. Biz şükürle hamdillah deriz. İkisi söyleriz? Hani Lokman oğluna Kendisi için ona öğüt verirken, hani Lokman'ın oğluna kendisi ona öğüt verirken, Hz. Lokman oğluna şimdi öğüt veriyor. Şöyle diyor, diyor oğulcağızın Allah'a ortak koşma. Allah ortaklığı kabul etmesin. Tektir. Çünkü şirk, yani Allah'a ortak koşmayan makyeli şirk denir. Şirk, elbette büyük bir zulümdür. Biz insana, ana ve babasına tavsiye ettik. Yani, Annene, babana iyi davran, onlara nankörük etme, dedi. Her her her e, anne baba çocuğuna söyler bunu, oğlum, kızım. Neyse, acil babana, onların yaşlıklarına kendisine yardımcı ol. E, ana baba bunu söyler. Biz insana, ana ve babasına tavsiye ettik. Onun anası kendini zaaf, üstüne zaf ile taşımıştır. Şöyle hamile kalmıştır. Büyütmüştür. 19 ay 10 gün taşımıştır. Onun ağrısını, sızını çekmiştir. Doğum ağrıları çekmiştir. Ee, ana hakkı büyüktür. Ana hakkı maddi şekilde ödenmez. Ne yaparsan yap, ana hakkı ödenmez. Sütten Ayrılması da bir, bir sütün ayrılması da dedi, aşağı yukarı İslami literatürde bir çocuk iki veya üç sene ne sonra ancak sütten alıyor hemen dört beş evreden sütler ayrılması ee, Allah sütler alması da iki göstermiştir bana ve ana babana şükret hem Allah'a şükret hem de annene. Babana şükret. Şimdi şey. anneler, babalar çocukları için yapmayacağı fedakarlık yoktur. Dönüşün ancak banadır. Tabii dönüş ona. Oradan geldik, öyle <gülüyor> diyoruz. Sultan Öleman, <gülüyor> e, yani, 4 aylıktan sonra Mekke'ye giderken, Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta Evalettin kervanı. Hazreti hoş geldin. beşten sonra nereye diyor, Allah'tan geldi, Allah'a gidiyoruz <gülüyor> diye söylüyor. Hz. Mevlana'nın babası, sultanın ülema Muhattin velet. Eğer onlar sence, yani anne baba, eğer onlar sence ilimde yeri olmayan herhangi bir şeyi bana eş tutma, tutma üzerinde seni zorlanırsa kendilerini idare etme. Anne babana ithal et Allah'a şirk koşma hususunda Allah'ın aleyhinde bir söylerse sakın anne babana itimat etme. Onlara uyma. Yani burada anne babanı teper ediyor, sayma onlara. Onlarla dünyada iyi geçin. Onlara say hürmet ama bana ait mesela da beni beni kötüleyen bir şey olursa ondan itaat etme Bunu dışında anne baban iyi iyi iyi Bana dönenlerin yoluna uy yani iman edenlerin yoluna uy. Nihayet dönüşünüz ancak bana der başka yere değil. O vakit ben de size ne yapıyordunuz haber veririm geleceğinizi, gideceğinizi ben size söylerim. Geçmişiz nasıl oldu, geleceğiniz nasıl olduğunu size haber veririz. Kimler vasıtasıyla? Peygamber vasıtasıyla. Oğulcağızın e, hakikat iyilik veya kötülük bir, hard, bir hardal tanesi kadar olup da bir kaya içinde ya da göklerde ya yerin dibinde gizlenmiş Bulunsa bile, Allah onu meydana çıkarır. Yani Allah için gizli saklı bir şey yoktur. Ta kainatın sonu varsa eğer, o kainat öbür ucunda olsa onu Allah bilir. Allah onu görür, Allah onu işidir. Allah alimdir, basardır, semidir yani basar, görür. Semir, duyar, işidir. Allah alimdir. Allah onun yeteneğini meydana çıkarır ve onun da hesabını görür. Çünkü Allah Latiftir, hakkıyla hemerdar. Şimdi Latif isminin birkaç manası var. Arapça yazışta farklı da okunuşta işte aşağı yukarı. Defa. Latif bir defa gökmediği için, hani insanı verir. Bir de Latif okuda ince bir yapıdadır ki her yere girer, hava gibi, su gibi. Her yere dedim şurada bakayım küçük bir delik oldu ya da şişip şişip akmaya başladı. O bir delik görsek her, ona çay koymazdık. Yani e, Allah çok katip olduğu için her yere girer. En bilemediği yerin 7 kat dibine, göklerin en uzak yerlerinde Allah nüfuz eder. O Allah'tan saklı hiçbir şey olmaz. Çünkü Allah mülakiptir. Hakkıyla haberdardır, her şeyden haberi vardır Allah'ın. O şimdi Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatleri devam ediyor. O namazı dost kıl. Hiç şekl ve şüphe etmeden namazını sana anlatıldığı gibi kıl. Çünkü Allah her her şeye namazını tarif etmiştir, ettirmiştir muhakkak. Namaz ona göre kılmalıdır. Hazır Musa namazı, Hazır Adem'le namazı, aynı bu gibi bir kılıkçardır. Namazda bir değişiklik yoktur. İyiliği emret, iyi şeyler yap. Kötülükten vazgeçirmeyen çalış kimleri? Sana tabi olanları. Sana bu emir ve nehir sebebiyle, yani benim yap dedim, yap, yapma dedim yapma, kısaca. İsabet eden her şeye katlan. Benim emir ve nehirlerimde seni görüşü belki de kabul edemeyeceğim bir şey olsa hepsini evet eyvallah hiçbiri itiraz etme. O da ya yani, deme ya yani, yani, gelmişler tamam senin Müslümanı kabul eder ama bizden şey alman, ne diyor zekat alma zekatı engelim namaz kılınalım evet, oş <gülüyor> tutmuyorum ben dönmüştü onu kabul. madem ki bunu Kabul ettin, bunun esasına da cefasına Şunu söyleyeyim, belki canınızı, canınızı sıkacak ama cefa çekmeyen insandan pek adam çıkmaz, onu da söyleyeyim size. Cefa insana e, e, olgun bir kemale edilir. Onun çektiği e, bir çekti acıyı sen çekmezsen onun ne olduğunu bilemezsin. Kemal direcen ancak cefa çekmekle olur. Onun için tariflerde kişiliği çıkıyor. Kişiliği onun için konuştuk. kötü yani emret, kötülükten için sana bu emir ve neyin sebebiyle esraba eden her şeye katıl. Çünkü bunlar Kartel de farz edilen umurdan, umur, emir denilenlerdir. Ee, sana ne emrediyse yapı e, eee yapacaksın. Kati emir. Şerat bunu emrediyor. İnsanlardan kibirlenip yüzünü çevirme. Kibirlenip kendini dağda dağ gibi görmek, karşısındaki karınca gibi görmek, değer vermemek. Yüzünü çevirme. Yer yüzünde şımarık gülme. Küçük dağları ben, ben yarattım gibi böyle kafa Yürüme, insan gibi yürüme. Hazret bir e, tevazu da toprak aldı. Ya. Toprak ezilir, <gülüyor> toprak basarız değil mi, ezilir. Tevazu da toprak gibi al. Yani kimseye tübirler kapını aldı değil. Ancak şunu söyleyemiyor, çok tevazu, hatta yani haddinden fazla tevazu da güzel bir şey değildir, aciz değildir. Her şeye eyvallah denmez. Bir de dikileceksin. Haklı adıyla dikleşirsin. Tevazu güzel de <gülüyor> ama bir yerde de çok da tevazu, güzel bir şey giyebilir, ezilirsin, çok ezilirsin. Sen de ondan senin emeğinden her şey faydalanır. Çok bol tevazu gösterirsen, senin de sırtını dener. Ya gözünde şımarık görünme, zira Allah kibir taslayanı kendini beğenip ölüneni sevmesin. Gülüşünce mutlulur olun. Yere basa basa çak çak gülüyor. Gülme. Basın basının yer duymasın. Kedi gibi gülüyor. Kedi gibi sakin ol anne. Yani. Sesini aç. Barışa barışa konuşma. Bismillah insan ya barışa. Onlar aslında barışa konuşuyor. Aciz insanlardır. Kendilerine bir şeylere var bende demek isterler. Acizliklerinden bağırıp bağırır, kaba kuvvetle falan diyorlar. Piskeyi de devirirler. Onlar hep kendilerine aciz dile, zayıftır kuvvetsizdi. bende bir şeyler var dedirtmek için yaparlar. Aslında bir büyük piskeyi de Onun için e, onların da pek içten olmak lazım. Sesini alacak, seslerin en çirkini hakikaten eşeklerin anlayışıdır. Zavallı eşek her şeyde, zavallar bütün hayatları boyunca bir savana çalışırlar. Şimdi mamadu mamadu altı çok yaşayınca kisip sucuk yapıyorlar nerede. Sonları yok, rahat rahat rahat rahat ölmüş de çok görüyoruz onlara göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsini Allah'ın Allah muhakkak sizin için müsahhar kıldığını yani onları sizin emrinize verdiğini yerde ne varsa gökte ne varsa Allah onları insanların emrine vermiştir. İnsanın ihtiyacını karşıya başına Müsahhar bu eğilmek, yedirmek manasında açık ve gizli birçok nimetlerini sizin üzerinize bol bol tamamladığını görmediniz mi? Her yer nimet olur Farkına varız. Her, her yer nimet olur Gözden göz, basit gözet, her şeyi görür. İnsanlar içinde hiçbir ilmi, hiçbir rehberi ve tembih edeceğin adına tek rol gösterene hiçbir kitabı yokken hala Allah hakkında mücadele eden kimseler vardı. Adam cahilin, cahilanın birisi. Kitap okumamış, insan yüzü görmemiş, bir adamla konuşmamış. Bilgisi yok ama Allah hakkında türlü türlü fikirler sana söylüyor söylemeye çalışır, kendini alim zannederler. Bunlar en tehlikeli kimselerdir, Sen de yolundan caydırırlar, bundan bilirler. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun, Allah'ın indirdiği kitaplar. Delirdiği zaman hayır dediler, biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeylere e, itimat ederiz, e, uyarız. Yani babamdan, anamdan ne gördüysem onu yaparım senin üstüne uyma. Ya şeytan onları yalınlı azaba çağır biz yalın alev demektir. Ya şimdi tamam da ya şeytan onları alevli bir azaba çağırıyorsa nereden bilecekler şair adamlar? Tamam da iyiydi tevk ediydi de sonun olacak. Kim nefsini Şöyle işin kısacası, içimizdeki nefis şeytanımızdır, şeytanımızda boğmuzluk olan, kuyruklu bir mahluk değil, şeytan içindeki nefisi bize, kütüle sürükleyen nefsimizdir. Kim nefsimi bil külliye, bil külliye, bu bütüne, bu bil külliye, bütün, kü, kü, bütün demektir. Külliye, o külliye, yani Allah. Kim nefsini bir külen ama Allah'a onu görür gibi namazını kılarken Allah görür gibi. Her şeyi, Peygamber'e, mesela çoğunca söylemişimdir, evinizde namazınızı kılarken, mescid ne Nebevi'de Peygamber'in mihrabında, mihrafta Peygamber'in İmameti arkasında namaz kılar gibi. Siz Allah'a gördeyince o sizi Peygamberden geldiğini hissedel. o zaman namaz daha başka türlü oluyor. Peygamber Efendimize sormuşlar o az zamandaki azap. Demiş ki biz mi kıymetliyiz yoksa bizden sonra gelecek olanların? Demiş ki tabi sen sonra zaman gelecekler? Yarasınlar biz seni gördük, onlar gelmedi. Daha iyi işte, sen beni gördün de benim sesimi duydun, beni gördün, işittin, beni görmesen belki bana, benim sözlerime itimat etmezdi. Sizden sonra gelenler beni görmeyecekler ama benim sözlerime itimat edecekler ve bana ininecekler. Siz zor zor inandınız bana, onlar bana kolay inanacaklar. Tabii ki onlar daha kıymetli. Burada öyle, Allah, Allah'a onu görür gibi teslim ederse, kim nefsini, kendini, bir Allah'a onu görür gibi teslim ederse, muhakkak ki o en sağlam kulpa yapışmıştır. Kulpa, Saf. sap. Sapa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a Her şeyin başında da Allah var. Sonumda da Allah var. Allah'la başlar, Allah'ta bitirirmişim. Kim küfür derse küfür kafir. Küfür bizim anladığımız manada küfür değil. Allah'ı reddeden den kafir, reddeden dedi kafir. O o küfür sahibidir. Kim küfür ederse, ey habibim Allah'a peygamber'in hitabı, onun sıfatı, habib, sevgili, Allah peygamber'ine sev, sevgilim diye hitabı diyor. Kim küpreder ey habib onun küpü seni tasaya düşürmesin, o seni hiç e, üzmesin, hiç üstünde böyle durma. Hepsinin dönüşü ancak bizedir. Sen istedik, sen istedik, o seni istedik, küpredersin, üstünde böyle durma. Döndüğü zaman bak onun sonu ne olacak. Biz de o zaman onların neden yaptıklarını haber veririz. Şüphe yok ki Allah sinelerde gizli olan şeyleri bile hakkıyla bilendir. Allah bizim işimize ne gizli olan varsa kafamızda, İçimizde, göğüsümüz içindeki ne varsa <gülüyor> <markepsi>, Allah hareketini bilir, <gülüyor> ne yapacak, aklında ne dosyunda bilir, sadece yaptıklarını değil. Bakın işte şeriatta, şeriatta delil lazımdır. Bir hakim bir suçluyor, delil olmazsa mahkum etmez. İllaki doğru bir delil lazım, senet lazım, şahit lazım diye de ama ama e, şeyde tasavvufta bunları düşünmek bile haramdır. Şimdi bir, bir kimse zengin. Zengin. Efendim ya şunu işi öldürüm de şu, şu yakın bu yakın evine gireyim de şunu bana alıp çalayım. Bunu düşünmek dahi tasavvurta. Hadi, başlıyoruz. Günah. Günah. Şimdi çok hoş bir şey oldu. O tradüse var ya. Bir gün tradüseydim Karaköy'den. Ya hoşçakalıyım. Ya hoşçakalıyım. Yani bir yandan o da öyle. Ama yerden buraya kadar altın. Kollar buraya kadar altın. Rakti bazı yaşıyor. Şimdi şu, şu arkasından gideyim de. Ya. Bir yerden şöyle. Bunu dahi... Bu, bu dahi günah aklından geçir. Öyle ki Allah'a şahallar. Yani Şakayı mücatife e, yapanlar var. Eee bunu düşünmek, türden geçirmek de aykı. İşte şerri olan şeyden farklı olur. Şeriatlı delil lazım. Şahit lazım. E, tarikatta bunu yapmak, istemek haram. Hakikatte bunu Düşünmek haram, hakikaten bir üst mertebesi e e efendim, marifette bunların e yani, duymam bile haram. Bu gibi kimselerle ünsiyeti keseceksin. Tasavvuh çok ince bir şeydir, çok ince. Dayan birine kapatmamak mümkün değil, o ince. Biz onları dünyada biraz gezdirip Biz heh, Biz onları dünyada biraz gezdirip yani biraz mal gibi falan verip evlerine sonra kendilerini ağır bir azaba katlanmaya mecbur edeceğiz. Onları Evet yaptıkça bak, daha de kendi kendine aldıracaklar onlar. Biraz malumiyet para sahibi oldu ama öbürlerine cektir, ben gün ben buyum. Ama beni kandırır, sen de kandırır ama onu kandırırmazsın. Ant olsun ki onlara gökleri ve yeri kimin yarattığını sorarsan muhakkak ki Allah derler. Allah biliyorlar ama fethediyorlar. Derler, sen de elhamdülillah, hamdolsun Allah'a de, hayır onların çoğu bilmezler. Bunu, evet Allah derler mi? İnanmazlardı. Ee, Gördük Kur'an'daki Ayşe'de biliyordu, Allah biliyorlar ama inanmıyorlar. Ağız alışkanlığı söylüyorlar. Ee, de Allah'a iman ederlerdi etmiyorlar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ımdır. Şüphe yok ki Allah, o müstanidir. Kötü şiirlerden, kötü sıfatlardan, kötü işlerden müstani ona O gibi bir sıfatta ona yakışmaz. Uluhiyetin, uluhiyetin şartları vardır vasıfları vardır. Nesi nesi sıfat, o Rahman'dır, o Rahim'dir, o Kahvardır, o haydir, o Kayyum'dir. Ama Allah zalimliğidir. Ona yakışmaz. Zalimlik Allah'ın Allah, adildir. Allah adildir. Zalimlik ad adilin karşısında <gülüyor> değil. Allah adildir. Benim hocam rahmetlik derdi ki, Allah'tan çok adil, çok Allah'ın Adil sıfatına sığınmayın, çünkü senden bir karıncanın hesabını sorar, Ezdiğin bir karıncanın hesabını sorarsın. Bir kediye tepme atan hesabını sorarsın derin. Çünkü Allah'ın adaletiyle de çok a adi diye çağırmayın, sen kendinizden açıklasın. O her hamde layıktır. Hamde diyeceksin ha? Şükredeceğiz, hamlet Yeryüzündeki her bir ağaç, bir kalem. kalem. de arkasından yedi denizler kendisine yardım eder. Biliyorsun, diğer denizleri yedi ayırmışlar. Bir dakika üç tane. Okyanus, Akdeniz, yani Kızıldeniz, Basra Körfezi, bir tane daha var. Yedi deniz, o zaman bilinen denizler. Denizlerde mürekkep olsa yine Allah'ın kelimeleri, kelime, şuradaki kelimeler değil, yarattıkları, fiilleri, yani kelime onlar tükenmez. Şüphesiz ki Allah yegane gariptir. Allah her işinden garip çıkar. Allah mağlubiyet sıfası yakışmaz. Allah zaten ne istedi, ne yaptığını Allah bilir. Onun için de Allah'ın yanılması mümkün değildir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. O hükmünü tam verir. Yanlış hüküm vermez Allah'a. Sizin topunuzun yaratılmanızda tekrar didirilmenizde bir tek kişiyi yaratmak ve diriltmek gibidir. Allah Nasıl bir kişiyi yaratıyorsa toplamda yaratıyor. Onun için bir şey zorluk yoktur. Hani az evren, çoğu de, az evren, çoğu de bilir. Bir tek ağız çoğu şey ne derler? Az çoğu değildir. Yani şurada bir tane ağaç varsa o küçük ağaca ağacın bulunduğunun değildir. Öyle bir varlık dünyada vardır demektir. Hakikat Allah hakkıyla işinden işinden kemale görendir. Allah her şeyi en mükeme şekilde yapar. En güzel ne en mükemmel şekilde yapar. Ne yaparsa insanı en güzel şekilde yaratır. Değil mi? Biz seni en güzel şekilde yarattık diyoruz. Tin kim süresinde falan Görmedin mi Allah geceyi gündüzün içine Gündüzü de gecenin içine sokuyor, birbiri peşi sıra giriyor. Gündüz gece, kışın uzun kışın geceler daha uzun, günüzler daha kısa, yazın gündüzler daha uzun.